Değerli dinleyiciler Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzeri olsun diyor Ve her zaman olduğu gibi Yine programımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle başlamak istiyoruz Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerif vardı değerli dinleyenler önce onu bir tekrar edelim isterseniz çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 hadisi şerifini bilene inşallah Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın şefati vacip olacak ümidiyle bu kırk hadis ezberleme işini Sizlerle beraber üzerinde ciddi ciddi durarak Bu işi inşallah hem bizler Hem o küçücük yavrularımıza Öğretme noktasında Bir ciddi gayret sarf edersek Zannediyorum Bir takımın futbolcularının ismini ezberlemekten Bir şarkının türkünün içerisindeki metnini ezberlemekten hem güzel bir iş, hem hayırlı bir iş yapmış oluruz. Onun için, hadisi şerifi bir daha tekrar ediyorum. Abdullah İbni Ömer'den, civayet edilen bir hadisi şerifte, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şöyle buyuruyor, kutsi hadisi şerif bu, değerli dinleyiciler, müminin, şeref ve itibarı, geceleri ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de, Gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır. Müminin şeref ve itibarı geceleri ibadetle geçirmesinde, İzzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır. Buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis şerif çok gülmeyiniz, zira çok gülmek kalbi öldürür buyurmuş, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh, şöyle rivayet edilmiştir, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Medine'ye teşrif ettikleri zaman, muhacirler kendisine gelip, Ya Resulallah, pek varlıklı olmadıkları halde, bize yaptıkları iyilikler bakımından kendilerine muhacir olarak geldiğimiz bir kavimden yani ensardan daha iyiliksever ve misafirperver bir kavim görmedik. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Hatta zevklerine ve neşelerine bile bizi ortak ettiler. Öylesine ki bütün sevapları onların alıp götürmesinden Korktuk dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ''Hayır, onlar için Allah'a dua ettiğiniz ve onlara teşekkür ettiğiniz müddetçe siz de bu sevaplardan nasibinizi alırsınız.'' diye cevap verdi. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, ''Allah'a şükretmeyen insanlara da teşekkür etmez.'' Allah'a şükretmeyen insanlara da teşekkür etmez. Değerli dinleyenler, bu ensarla muhacir arasındaki bu dayanışmayla ilgili sizlere birkaç hususu arz etmek istiyorum. Malumunuz muhacirler Mekke'de her şeylerini bıraktılar, Medine'ye hicret ettiler. Ve Medine'de ensar dediğimiz yani nasara kökünden gelme yardım eden manasında Müminler, Müslümanlar da her şeylerini Mekke'den gelen muhacir kardeşleriyle paylaştılar. Fakat burada sizlere çok hassas bir noktayı arz etmek istiyorum. Mesela Medineli Ensar'dan birisi Mekke'den gelen Abdurrahman İbni Af hazretlerine öyle kollarını kucaklarını açmıştı ki Sa'd radiyallahu anh Abdurrahman İbni Af hazretlerine dedi ki, Ey kardeşim sen her şeyini Mekke'de bıraktın geldin. Bak benim iki tane bağım bahçem var. Beğenirsen hangisini birini sana vereyim. İki tane evim var. Hangisini beğenirsen birini sana vereyim. Bunlar yine olabilecek. insanın aklının mantığının alabileceği hususlar. Ama... Sonrasında dedi ki bak kardeşim iki tane zevcem var hanımım var hangisini beğeniyorsan ben birisini boşayayım onun iddet müddeti bekleme süresi dolduktan sonra birini sana nikahlayayım. Şimdi hakikaten bu çok ciddi fedakarlık çok ciddi bir ruh isteyen bir husus Ensar'a bunu demek düşecekti ve demişti. Ve eğer muhacirler de isteselerdi verirlerdi Ensar. Ama bakın muhacire de ne yapmak düştü. Abdurrahman İbna fazretleri dedi ki ey kardeşim malın mülkün bağın bahçen hatta hanımın da sana hayırlı uğurlu mübarek olsun bereketli olsun sen bana pazarın yolunu göster dedi. Hani o kutsi hadiste Efendimiz buyurdu ya Müminin şeref ve itibarı geceleri ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup, insanlara el açmamasındadır. İşte sahabe ve o sahaben içerisindeki muhacir, Ensar'ın kendisine olan her türlü teklifini kabul etmedi. Kardeşim dedi Abdurrahman İbni Af Hazretleri, Sen bana pazarın yolunu göster. Ve pazarın yolu gösterildi Abdurrahman İbni Af Hazretlerine. Öyle ya insanlardan bir şey bekleyen insanların verdiği kadar zengin olur. Ama Allah'tan bekleyen Allah'ın hazinesi pek geniş. İnsanlar verdiği zaman başa kakarlar ama Allah verdiği zaman başa kalkmaz. Allah'tan isteyen aziz olur, insanlardan isteyen zelil olur, dilenci olur. Bu noktadan Abdurrahman İbni Af Hazretleri, İnsanlardan bir şey kabul etmemeyi hayatına bir düstur edinmişti. Bu noktadan kim olursanız olun değerli dinleyenler. insanlardan kendiniz için diyorum ben tabii şahsınız için bir şey isteme zilletine düşmeyin. Hani diyelim ki 5 derecesinde bir hayat mı yaşıyorsunuz onu 3'e indirin. Ama insanlardan şahsınız için bir şey isteme zilletinde bulunmayın. Üç mü yaşıyorsunuz? Bir yaşayın. Diyelim ki bir muhitte mi oturuyorsunuz? Onu maddi durumu daha düşük olan bir muhite taşıyın evinizi. Ama insanlara zillet içerisinde, insanlardan dilenci, insanların minnete altında olmayın. Allah'tan isteyin isteyeceğinizi. Ve Abdurrahman İbn Af Hazretleri gitti pazara, bir deve aldı, ipini çıkardı, aynı fiyata deveyi sattı. Bu şekilde ipleri bir sermaye etti. Kısa bir süre sonra Medine'nin en zengin tüccarları arasında geçen isimlerden birisinin de Abdurrahman İbni Af olduğunu görüyoruz radıyallahu anh. Onun için samimi olarak insanlara el açmayın, minnet etmeyin. Allah'tan isteyin isteyeceğinizi. Samimi olarak isterseniz, Allah, samimi olarak kapısına gelenleri boş çevirmez. Ha, bu da demek değildir ki, her istediğimiz verilecek. Bizim için hayırlısıysa verilecek o. Çünkü onun hazinesinde, her şey bol. Siz bir beşer olarak, bir insan olarak, malınız, mülkünüz çok gani olsa, kapınıza gelen, Dua dua isteyen yalvaran ağlayan insanları geriye döndürür misiniz? Verdiğiniz zaman eksinmeyecek bir hazineye sahip olsanız kapınıza geleni boş döndürür müsünüz? Hiç vermek istemeseniz yarısını verirsiniz. Hiç vermek istemeseniz onun yarısını verirsiniz. E, eh, sizin kapısına gidip istediğiniz Allah'tır Celle Celalu. O sizi yaratandır. O sizi görendir. O size duayı emredendir. O size isteyin, icabet edeyim diyendir. Duanız olmasa ne var diyendir o. Kapısına gidip dilendiğiniz zaman, dua ettiğiniz zaman, ibadet sevabı kazandığınız bir kapıdır o. Onun için kim olursanız olun. Bakın, enteresan. Belki şu anda o da beni dinliyordur. Bir dostum güzel bir evi olmasına rağmen bu mevzuyu bununla bağlayarak öykümüzü geçmek istiyorum günün öyküsünü. Bir dubleks eve hocam müracaat edeceğiz diyor banka kredisine. Çok enteresan. Değerli dinleyenler, cenab-ı hepinize hele hele Allah'a inanmış, Efendimiz'e ümmet olmuş, ehli iman, ehli İslam kardeşlerimize, en güzel evleri nasip eylesin. Çünkü o evlerde, Allah'ın adı zikredilecek. O evlerde ibadet yapılacak, o evlerde ilmi sohbetler olacak, o evlerde Kur'an okunacak. Onun için Cenab-ı Hak hepinize, şu günün, bu vakti hürmetine, hepinize en güzel evleri, en güzel mekanları, konutları, lütfeylesin. Ancak, bu arzu, bu istek, elbette Allah'ın haram kıldığı bir vasıtayla olmamalı değerli dinleyenler. Onun için gerek konut, gerekse ev noktasında, bilmem ki acaba Allah'ın nehyettiği bir faizle o evi genişletmek, büyütmek, ötede Rabbimizin acaba bize, şu sualiyle karşı karşıya getirir mi bizi? Ey kulum, benim Habibim, levleke levleke lemâ halaktul eflek dediğim, sen olmasaydın ben bu kainatı yaratmazdım, hitabına masar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o küçücük mekanda ikamet ederken, sana, 100 metre, 200 metre, 300 metre evler yetmiyor muydu da sen benim yettiğim bir faizle yine o evini genişletmek istedin. Ahiretteki evini düşünmezken dünyadaki dubleks evler, triplex evler, 4 odalı, 3 odalı, beş odalı evler sana kafi gelmedi. Mi derse biz bunun hesabını nasıl veririz değerli dinleyenler? Onun için Neticede kredide almak başkasından bir şey istemek manasına. Hele hele bu Allah'ın nehyettiği bir hususla istemek. Ben onun fıkhi meselesine girmeyeceğim. Yok faiz midir yok değil midir falan mıdır falan mıdır. Çünkü bir dönem bazı insanlar Ey efendim işte enflasyon kadar fark faiz olmaz falan değil ben ona girmek istemiyorum ama insan inandığı gibi yaşamaz ise yaşadığı gibi inanmaya başlıyor değerli dinleyiciler Cenab-ı rızasından ayırmasın, Cenab-ı kendisinden başkasına bizi el açtırmasın bel büktürmesin boyun eğdirmesin başkasının minnete altına bizi sokmasın diyelim inşallah bunu da yüce Rabbim bir dua kabul buyursun evet biraz giriş Uzun oldu ama Yine biz öykümüzü paylaşalım sizlerle Öykümüzün adı Çocuk kalbi Babacığım dedi Sen bir saatte Ne kadar para kazanıyorsun İşten dönen Babasına Yarı ürkek yarı hayran bakışlarla Bu soruyu sordu Minik erkek çocuğu Soruya şaşıran baba Oğluna bak evladım Annen bile benim ne kadar kazandığımı bilmiyor diye cevap verdi. Şimdi beni rahat bırak. Bak ben çok yorgunum. Lütfen babacığım lütfen söyler misin bir saatte ne kadar kazanıyorsun diye ısrar etti minik çocuk. Yavrum benim bir saatte kaç para kazandığımı öğrenip de ne yapacaksın? Ama baba lütfen dedi. Baba sonunda pes etti ve söyledi. Saatte 20 lira. Peki baba, bana on lira borç verir misin? Günün yorgunluğunu ve stresini zihninde fazlasıyla hisseden huzursuz baba sonunda patladı. Yani bunun için mi benim ne kadar kazandığımı soruyordun? Doğru yatağına, beni daha fazla rahatsız etme. Oğlu yanından üzüntüyle ayrıldıktan sonra adam bir müddet aralarındaki konuşmayı... Ve onu azarlamasını düşündü. Belki de dedi kendi kendine. Oğlum o parayla bir şey almak istiyordu. Sonunda vicdanının sesini dinleyip oğlunun odasına gitti. Oğlum uyuyor musun diye sordu. Hayır babacığım uyumuyorum dedi oğlu yarı uykulu bir sesle. Al işte benden istediğim para. Teşekkür ederim babacığım diye sevindi oğlu. Sonra da elini yastığının altına sokup bir miktar daha para çıkardı. Artık yeterli param var. Şimdi tam 20 liram oldu. Babası oğluna şaşkın gözlerle bakarken söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştı. Ve oğlu parayı babasına uzatırken amacını da söyleyiverdi. Babacığım bana bir saatini ayırabilir misin? Seninle doya doya bir saat boyunca oynamayı ve konuşmayı o kadar çok istiyorum ki Baba ne söyleyeceğini bilemedi Akşam geç vakitlere kadar çocuğu için çalıştığını düşünerek Kendisini teselli etmeye çalışmıştı hep Ama şimdi minik yaştaki oğlu kendisine Hayat boyu unutamayacağı bir ders veriyordu Çocuğunun gözünde onun için ne yaptığı değil Onunla birlikte ne yaptığı önemliydi Bu öyküde Başta kendi nefsim olmak üzere Bütün babalara ve annelere Çok güzel bir ders var Bizler Çocuklarımız için çalıştığımızı düşünür Ama çocuklarımızı ihmal ederiz Onların terbiyesiyle Onların İslam'ı öğrenmesiyle Kur'an'ı öğrenmesiyle Onları Allah'a layıkı veçiyle bir kul olmasıyla ilgilenmeyiz. İşimizle, fabrikamızla, ilgilendiğimiz kadar, ticaretimizle ilgilendiğimiz kadar. Sorduklarında da, abe canım, benim şu anda zaten malım, mülküm. Ne kadar hayatım kalmış ki, yaşasam yaşasam, 20 sene, 30 seneye ya yaşarım ya yaşamam. Ben çocuklarım için çalışıyorum deriz. Ama o çocukları öyle ihmal ederiz ki. Sonrasında belki çok ciddi bir mal mülk bırakırız. Fabrikalar bırakırız. Arsalar bırakırız. Arabalar bırakırız. Bu dünyası için lazım gelecek her şeyi yaparız. Ama ahiretini kazanması adına, cenneti kazanması adına, ebedi hayatı kazanması adına. Namaz. Niyaz, Kur'an, İslam, Hz Muhammed aleyhissalatü vesselam bunların öğrenilmesi, emirlerinin yaşanması, yasaklarından kaçınması adına bir şey de yapmayız. Belki Allah hepinizi hepimizi muhafaza eylesin. Geride İslamsız, namazsız, niyazsız bir evlat bırakmış oluruz kendi kendimize, evlatlarımıza çok şey bıraktığımızı zannederiz ama 20-30 yıllık bir dünya hayatı adına onların geleceklerini de berbat ederiz, farkında değiliz. Sonrasında da onun adına da çocuklarımız için Efendimiz çalışıyoruz, koruz. Ve bu durumu Oturup bir muhasebe de etmeyiz değerli dinleyenler. Günün yorgunluğunda, akşamın evine geldiğimizde onlarla bir sohbet etme. Aklımıza bile gelmez. Ve sonrasında da aile bağları yavaş yavaş kopuverir. Aile fertleri ayrı ayrı dünyaların insanları haline geliverir çok iş yaptığımızı zannederiz. Bunun için çocuklarımızı Allah'la buluşturmak zorundayız. Kur'an'la tanıştırmak zorundayız. Hazreti Muhammed Mustafa ile tanıştırmak zorundayız değerli dinleyenler. Eğer çocuklarınıza çok şey bırakmak istiyorsanız efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın bu yurduğu bir anne babanın evladına bırakacağı en güzel miras güzel ahlak ve terbiyedir buyurur. Eğer çocuklarımızı bir sabah namazına kaldıramıyorsak kalkmıyorsa çocuklarımız biz de kaldırmıyorsak ne olursunuz fabrikanızın iş yerinizin hanenizin, mesainizin ...bir bölümü kadar da çocuklarınıza harcayıverin. Çünkü... ...aman rahatsız olmasın diye... ...sabah namazına kaldırmadığınız... ...çocuğunuz... ...bilmem ki ötede... ...nasıl rahatsızlıkla karşı karşıya kalacak. Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündük mü bunu? Öyle ya... ...eğer imkanınız varsa... ...en güzel mağazalardan giyindirir, en kaliteli giyecekleri giydirir, en güzel okullarda okutur, en güzel yerlerde eğitim gördürürsünüz. Bu insanın içinde olan bir şey. İşte o en güzellerden güzel olan cennete layık bir şekilde, cennete girmeye namzet bir şekilde onu yetiştirmek, bütün anne ve babaların boynunun borcu değerli dinleyiciler. Onun için bize ciddi bir ölçüdür bu. Ve yine bir evvelki sohbetimizden devam eden bir husus var biliyorsunuz. Namazın ile ilgili. Çünkü bu namaz mevzusunu nefsimle beraber sizlerden bir daha idrak edecek. Çünkü insan yaptığı işin अहमiyetini, önemini idrak ederse o işi ona göre ifa eder. Düşünün ki siz bir insana bir evrak vermişsiniz. O insan o evrağın अहमiyetini önemli bilmiyor. Ve demişsiniz ki bunu şuraya götür. O sıradan bir yazı kağıdı götürür gibi götürür onu. Ama bir de deseniz ki aman ha bu çok önemli çok gizli ve çok değerli bir evrak. O zaman onu götürürken binbir ihtimamla götürür. Ona zarar gelmemesi, kaybolmaması, yırtılmaması, yerine ulaştırması adına öyle hassas davranır ki. Halbuki kağıt aynı kağıttır. Evrak aynı evraktır. Bu da aynı böyle değerli dinleyenler. Namaz, imandan sonra gelen. Efendimizin gözümün nuru dedi. Hani sizin başka başka şeylere şehvetiniz vardır, arzunuz vardır, ihtiyaacınız vardır. Benim şehvetim de namaz buyurdu. Müminin diğer insanlardan fark edildiği, fark ettirildiği namaz dinin direklerinden biri olan namaz. Rabbimizin bize ihsan ettiği sonsuz nimetlere karşı en güzel şükür namaz kılmaktır. Çünkü sayısını bile bilmediğimiz ve ardı arkası kesilmeyen nimetlere ölünceye kadar hiç bitmeyen ve günde beş vakit yaptığımız namazla karşılık verebiliriz. Rabbimiz bize öyle nimetler vermiştir ki onların gerçek değerinden bile habersiziz. Kimse kendisine verilen vücut organlarının ne kadar mühim ve ne derece değerli olduğunu tam bilemez. Ancak hasta olduğunda veya onları kaybettiği zaman değerini anlar. Acaba gözlerimiz görmese, sıhate kavuşmak için olsaydı, trilyonlarımızı bağışlamaz mıyız? Acaba iki elimizi veya iki ayağımızı bütün kainatı verseler değişir miyiz? Ya aklımızı, ya ruhumuzu, ya her biri birbirinden güzel duygularımızı herhangi bir dünya malı karşılığında satar mıyız? İşte bize namazı emreden Rabbimiz tüm bunları üstelik sayısız nimet ve rızıklarla birlikte bize bağışlamıştır. Zaten Kur'an'da mealen Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız gruplandıramazsınız bile sayamazsınız bile buyuruluyor. Bizler bu sayısız nimetlerin şükrünü bile eda edemeyiz beş vakit namaz kılmakla. Ama o şefkati sonsuz Rabbimiz ne yapıyor? Bir de bize cenneti veriyor, bir de bizi cehennemden kurtarıyor. Onu razı etmek için ebedi azaptan kurtulup tüm dostlarımızla cennette sonsuz bir hayat yaşamak için namaza dört elle sarılmak. Ezan okununca camiye koşarak gitmek gerekmez mi? Evet, bize verilen vücut nimetinin değerini anlamak için şu ilginç habere bakın değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde sıkışan ayağını kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğa mahkeme 53 milyon dolar 2002 rakamlarıyla yaklaşık 75 trilyon lira tazminat verilmesini kararlaştırmış. Bir çocuk ayağını kaybediyor ve sorumlusu 75 trilyon lira ödemeye mahkum oluyor. Düşünün ki bir ayağınızı 75 trilyon liraya satın alacaksınız. 25 yıl çalışarak ayda diyelim ki çok yüksek bir miktar 250 milyar yılda 3 trilyon lira kazanmanız gerekecek. Bir ayağın sadece fani alemde yok edilmesi, bu dünya hayatında yok edilmesi, bir kimsenin tam 25 yıl çalışmasını gerektirirse, acaba bütün bir vücudu, hatta akıl, kalp, ruh, sır, ve duyguları ebediyen mahvetmenin cezasını olmalıdır? Rabbimiz sonsuz nimetler vermesine karşılık bizden çok az, çok hafif, çok kolay ve çok rahat bir ibadet olan namaz kılmamızı istiyor. Beş vakit namaz sadece bir saatimizi alıyor değerli dinleyiciler. Üstelik Rabbimiz namaz kılana sonsuz bir saadet yurdu olan cennetle yaşama mükafatı veriyor. Şimdi şeytanın bizlerle namaz kılma kılmama hususunda bu kadar uğraşmasının sebebini bilmem anlayabildiniz mi? Çünkü namazın getirisi bu kadar fazla. Namazın kazancı bu kadar fazla. Namazın karı bu kadar fazla. Onun içindir ki şeytan insanın namazla buluşması için olabildiğince bütün yolları bütün oyunları bütün hileleri ortaya döküyor evet namaz kılmadığınız kılmadığımız zaman bundan kim memnun oluyor şeytan kim memnun oluyor şeytanın avaneleri dostları nefis Peki namaz kıldığımız zaman kim memnun, razı ve hoşnut oluyor? Allah Celle Celaluhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolunda giden bütün enbiyalar, evliyalar, asfiyalar. Melaike-i kiram. Onun için kıldığımız zaman ne durumdayız? Kılmadığımız zaman ne durumdayız? Bunun muhasebesini ne olursunuz? daima yapın, değerli dinleyenler. Evet, beş vakit namaz sadece bir saatimizi alıyor. Üstelik Rabbimiz namaz kılana sonsuz bir saadet yurdu olan cennette yaşama mükafatı veriyor. Oysaki bizim yaptıklarımız bir ayağın bile tazminatına kâfi değil. Bu durumda Allah'ın verdiği nimetlerin, Beşeri adaletle bile karşılığını vermek için dünyadaki hiçbir zenginin parası kafi gelmez. Şunu da unutmayalım. Bir göz bir ayaktan çok daha gerekli ve önemli. Bir kalp ve beyin ise gözden ve kulaktan değerli. Akıl ve ruh ise hepsinin üzerinde. Hele ebedi hayatı bize kazandıran iman nimetinin değerini hiçbir şeyle ölçebilir miyiz? İşte biz Böylesine muhteşem nimetlerle kuşatılmışız değerli dinleyenler. Çocukluğunda bir kıssadan hisse dinlemiştim. Bütün hayatını ibadetle geçiren bir zat vefat edince Cenab-ı Hak şöyle sormuş. Ey kulum sana merhametimle mi muamele edeyim yoksa yaptığın ibadetlerle mi? Adam bütün hayatını ibadetle geçirdiği için ibadetlerimle Ya Rabbi cevabını vermiş. Melekler yaptığı ibadetleri bir bir hesaplamışlar. Bir de ne görsünler. Bu hesaplamışlar deyince aklıma şu husus geldi. Bazı şahıslar bu kadar insanın hesabı nasıl görülecek? diye veriyorlar. Şu günün teknolojisi içerisinde şöyle bir düşünün. Dijital teraziler var değerli dinleyenler. İnsanlar teraziye çıktıkları zaman ekranda kaç kilo oldukları veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı insan ve bu insanın aklı öyle bir terazi yapıyor ki sen o teraziye çıkıyorsun rakamlar senin kaç kilo olduğunu gösteriyor. Peki insan aklı bunu yapmaya muktedir de. Allah Celle Celaluhu öyle bir terazi ''Yapar ki sen üzerine çıktığın an hemen orada sevaplarının toplamı, günahlarının toplamı eşittir, eksi veya artısı ve kalanın rakamı göstermek gösterilmesi Cenab-ı Hakk'a zor mu?'' Değil. İşte bir de ne görsünler adamın ibadetleri bir gözünün şükrü için bile yeterli değil. Ve cehenneme gitmesi gerekiyor. Fakat pişman olup yalvarıyor ve Cenab-ı Hak affederek cennete götürmelerini emrediyor. Allah bizi böyle ucuptan, yani kendi ibadetlerine güvenmekten muhafaza eylesin bizi. Rabbimizin verdiği vücut ve sağlık nimetiyle ilgili birkaç örnek daha aktarayım. Boy ve ayak Allah'ın bir nimeti. Askerde iken bir ayağı 3 santim kısa olan bir arkadaşa, 3 ameliyat uyguladılar diyor her ameliyattan sonra 3 ay yatıyordu ve 6 ayda bir ameliyat oluyordu böylece her ameliyat ancak 1 santim uzatabiliyordu boyumuzun her santimi için ameliyat masasına yatsak ömrümüz kafi gelir mi dersiniz söz gelişi 1.70 santim boyu olan bir kimsenin 1 metre 70 santim boyu olan bir kimsenin tam 170 kez ameliyat olması ve 42 yıl yatakta yatması gerekirdi yine hormon bozukluğu yüzünden kısa olanlar gen teknolojisiyle üretilen bir hormonla 30 santim kadar uzayabiliyormuş ancak bunun için 120 bin dolar gerekiyormuş ayda 500 dolar kazansak tam 20 yıl çalışmamız gerekiyor ve burada birisi de şöyle bir şey anlatıyor. Bir tanıdığımın 24 yaşındaki oğlunun beyin ameliyatı Türkiye'de yapılamıyor ve Amerika'ya gitmesi için yoğun bakım donanımlı uçak gerekiyordu. Ailesi varlıklıydı ve her türlü masrafı yaptı. Yaklaşık 1 milyon dolarlık masrafın sonucu maalesef ölüm oldu diyor. Boyu posu yerinde organları sağlıklı, bütün hormonları ve enzimleri doğru çalışan insanlar ne büyük bir nimet içindeler ve bunun için gece gündüz şükretmeleri gerekmez mi? Bir de bu güzel organlarımızın rızıkları var. Midemiz için binlerce çeşit yiyecek ve içecek, dilimiz için binlerce tat, kulağımız için birbirinden güzel sesler, burnumuz için sayısız koku, gözümüz için sınırsız güzel manzara yaratılmıştır verdiğimiz örnekler sadece maddi varlığımızla ilgili. Oysa bu organlar insandaki kadar gelişmemiş de olsa hayvanlarda da var. Bizim asıl zenginliğimiz akli, ruhi, kalbi ve hissi derinliğimizde gizli. Bunların her birini sayfalarca anlatmak gerekir. Özetle içinde bulunduğumuz şartlar ve sahip olduğumuz nimetler mükteseb haklar yani kendi kazançlarımız değil. Bunlar bize ihsan edilmiştir. Ve devam etmesi için her an o nimet elinin üzerimizde olması gerekir. Yani bir kere ihsan ettiği için artık bunlar bizimdir diyemeyiz. O nimetlerin Allah tarafından her an korunması ve devam ettirilmesi gerekir. Bu yüzden her zaman şiddetle duaya şükre ve ibadete ihtiyacımız var. Bakara suresinin 152 ve 153. ayetinin mealine şöyle bir bakın değerli dinleyenler. Rabbimiz buyurur ki beni zikredin ki ben de sizi rahmetimle anayım. Bana şükredin sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bir başka ayette ise yine sabır ve namazla yardım istemek emredilir ve fakat bu Allah'tan korkanlardan başkasına pek ağır gelir buyurulur. Bakara suresi 45. ayetin mealinde. Demek ki Namaz kılmamak, bir bakıma Allah'tan korkmamak demektir. Hangi mümin, her şeyin yaratıcısı ve sonsuz güç sahibi Allah'tan korkmaz? Eğer bütün zerreleriniz bu ifadeden ürperiyorsa, hemen namaza ciddiyetle ve coşkuyla sarılın. İşte namaz, ayetlerde emredilen şükrün en güzel ifadesidir. Bize verilen nimetleri hatırlayıp, ahiretteki hesap vermeye işaret eden o gün bütün nimetlerden sorgulanacaksınız Tekasür Suresi 8. Ayetin meali de hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken hususlardan birisidir bilhassa namazı isteksiz baştan savma değil severek ve büyük bir itinayla kılmalıyız Namaz en cami yani bütün ibadetleri ve zikirleri özet olarak içinde toplayan en kapsamlı bir ibadettir değerli dinleyiciler. Namazın manası Rabbimizin celaline karşı Sübhanallah deyip tesbih etmek, cemaline karşı Elhamdülillah diyerek hamd etmek, kemaline karşı Allahu Ekber deyip tazim etmektir. Risale-i Nurlarda Sözler Kitabı'nın 40. sayfasında çok güzel bir ifadeyle böyle ifade edilmektedir. Rabbimiz sonsuz büyüklük sahibidir. Yücedir. Eşi benzeri yoktur onun. Tesbih onun her türlü acz, kusur ve eksikten münezzeh olduğunu ifade etmektir. O her bakımdan eksiksizdir, mükemmeldir. Tazim onun yüceliğini ve büyüklüğünü belirtir. Son derece güzeldir ve bütün güzellikler onun sonsuz güzelliğinin bir tecellisidir. İşte hamd etmek, onu övmek ve minnettarlığımızı bildirmektir. Tekbir, tesbih ve hamd namazın her yerinde bulunur. Namaza tekbirle başlarız ve bütün rükünler arasında Allahu Ekber deriz. Arkasından ...subahaneke duasıyla tesbih başlar. Rükû ve secdelerde... ...üçer defa tesbih ederek... ...Rabbimizin münezzehliğini dile getiririz. Bütün rekatlarda okuduğumuz Fatiha'nın başında... ...Elhamdülillâhi rabbil alemin... ...Allah'a hamd vardır. Rükûdan kalkınca yine hamd ederiz. Namaz adeta... ...tesbih, tekbir... ...ve tahmid çiçekleriyle süslenmiş... Rengarenk ışıklarla nurlanmış eşsiz bir ibadettir. Ayrıca namazdaki her hareket de aynı manayı ifade eder. Ayakta durmak, önünde el bağlamak saygının ifadesidir. Rüküye eğilmek yine saygıdandır. Diz çökmek yüce bir varlığın karşısında acizliğin göstergesidir. Secdeye kapanmak ise sevgi ve saygının Allah karşısında her şeyini feda etmenin zirvesidir. Secde etmek. Bunu deyince aklıma bir husus geldi değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak bizim gibi el, ayak, göz, kulak sahibi birisi değil. Yani şöyle diyeyim. O her şeyi görür, her şeyi duyar, her şeye sahip, her şeye gücü yeter. Ama Cenab-ı Hakk'ı bir bizim beşer gibi bir vücuda sahip düşünmeyin. Ama yani namaz kul ile Allah'ın buluşması diyoruz ya. İşte bir dertli, bir gönül ehli birisi secdeye vardığı an... Hani yine diyorum bakın Cenab-ı Hak için katiyen böyle bir şekil düşünmek zaten caiz de değil uygun da değil ama hani bazen köleler hizmetçiler kralların huzuruna gider eğilirler ayaklarının dizinin dibine emret sultanım derler ya işte o da sanki böyle Kul ile Allah'ın buluşmasında Haşa Nerede ayakların Allah'ım Der gibi secdeye gitme O elden ayaktan Zamandan mekandan Münezzeh o her zaman var Geçmişi Geleceği görür o O bütün elleri bütün ayakları Bütün gözleri Bütün kulakları yaratandır Düşünün siz Ama Kul Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır değerli dinleyenler. O an, o secde anı var ya insan ne kadar yakın olduğunun bilincine bir varsa düşünün ki siz güneşe yaklaşamıyorsunuz. Yakar sizi güneş. İşte o güneşi yaratan o güneşe enerjiyi veren, ısıyı veren bir Rabb'e yakınlaşmış oluyorsunuz. O sıcaklığı hissedersiniz. Ama ben gibi diyeyim, sizleri tenzih ederim. Secdede Sübhani Rabbi yalala, Sübhani Rabbi yalala, Sübhani Rabbi yalala, Allahu Ekber diyerek biz bu şekilde bir secdeyle, bir tesbihle o secdenin hazzını almamız çok zor değerli dinleyenler. Yani rükuda ve secdede öyle çabuk çabuk değil bakın. İşten gele gele adeta iliklerimizin hissettiği Subhana rabbiyal ala Subhana rabbiyal ala Subhana rabbiyal ala Subhana rabbiyal Rabbi azim Subhana rabbiyal azim Subhana rabbiyal azim Böyle bir rükû ve secde etseniz inanın Namazımızın şekli değişir, rengi değişir, havası değişir. Onun için namaz baştan savma, ifa edilecek bir ibadet değil değerli dinleyenler. Namaz bize verilmiş bir kanimet bir fırsat, bir define. Alabildiğiniz kadar alın o defineden hisseniz. Olabildiğiniz kadar ziyade olsun hisseniz.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 Namaz aynı zamanda bitki, hayvan, melek gibi varlıkların yaptıkları ibadetlerin tümünü içine alır. Çünkü onların bir kısmı sürekli secdede, bir kısmı sürekli rükuda, bazısı da devamlı ayaktadır. Ayrıca meleklerin kimi tehlil yani la ilahe illallah ile, kimi tesbih subhanallah ile, kimi tahmid elhamdülillah ile, Kimi tek bir Allahu Ekber ile Allah zikretmektedir. Namaz onların hem hareketlerini hem zikirlerini içine alır. Namazda oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin özü ve ruhu vardır. Namazda yip içmemek orucu, kıbleye yönelmek hacı hatırlatır. Namaz aynı zamanda bedenimizin zekatıdır. Eğer namaz üstün körü kılınır. Sıradan bir fiilmiş gibi algılanır ve sanki bir alışkanlıkmışçasına geçiştirilirse ondaki derin sırlar anlaşılmaz. Ne muhteşem bir ibadet olduğu fark edilmez değerli dinleyenler. Bu açıdan namazı hakkıyla anlayıp hakkıyla kılmayı bir ideal haline getirmek gerekir demişiz. Cenab-ı Hak inşallah namazlarımızı öyle eylesin ve her birerlerimiz namazlarımızı o ufka ulaştırmak adına Rabbim bize o şuuru nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra Aile ilmi Hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Altyazı Hali bölümüne Bugün bir soru var Deniliyor ki Denize girerken kıyafetimiz nasıl olmalı? Sadece bu kadınlarla ilgili mi? Tesettür hadisesi? Hayır Erkekler içinde Diz ile göbek arası Örtülü, kapalı olması lazım Yani bugün Erkek de olsak şortla, mayoyla denize girdiğimiz, havuza girdiğimiz, saunada gezdiğimiz zaman yine uygun değil değerli dinleyenler. Diz ile göbek arası örtülmediği zaman biz orada bir haram işliyoruz. Allah'ın gösterilmemesi yasakladığı o yerleri göstererek, ...bir günah içerisinde olmuş oluyoruz. Sakın, ya bu kadar da olur demeyin. Bu kuralı, bu kaideyi ben koymadım değerli dinleyenler. Ne yapayım? Bunu bizi yaratan, hem dünyamızı, hem ahiretimizi... ...düzenleme adına dini gönderen Allah koymuş. Ve onun vaaz edicisi, tarif edicisi... ...Hazreti Muhammed Mustafa böyle bize emretmiş. Yani burada akıl fikir yürütmek... Bağışlayın ama bize düşmez. Ha Ya bu 20. asırda, ha 20. asırda bu yapılamayacak olsaydı, Efendimiz derdi ki, işte siz bunu 500 sene böyle yapın, 500 sene sonra, eh o diz yukarıya biraz anılabilir, kısa olabilir derdi, kısaltılabilir derdi. Ama dememiş. Bunda bizim için, faydalar, hikmetler, masaatlar olduğunu katiyen unutmamak lazım. Ne olursunuz şimdiye kadar alışa geldiğiniz, alıştığınız sususları kendi kendinize din yapmayın. Onu aşılmaz görmeyin. Şimdiye kadar şortla denizle veya havuza girdiyseniz, mayo ile girdiyseniz, şimdiden sonra hani haşama diyorlar ya uzun dize kadar uzanmış. ...o giysilerle girebilirsiniz. Yani adam asmazlar, kesmezler. Hiç merak etmeyin. Aynı hususu... ...bayanlara da söylüyorum. Ve burada denize girerken kıyafetimiz nasıl olmalı? Diyor. Yazın denize girmek, güneşlenmek... ...hepimizin özlemi olan bir haldir. Bu özlemimizi gidermek için... ...sakin, temiz, korunaklı deniz kenarlarına gidiyoruz. Diyor. Denize girerken bazılarımız mayo, bazılarımız haşama giyiyor. Yeni yetme genç kızlarımız ise bikini giyiyor. Biz büyükler, anne anne baba anne, gençlerin kıyafetinden rahatsız oluyoruz. Böyle giyinmeyin dediğimiz zaman, bizi erkekler görmediğine göre kıyafetimiz günah mı? Bizi rahat bırakın, hevesimizi alalım diyorlar. Gençler bu sözlerinde haklı mı? Demiş, cevap veren, Sevgili hanımlar diyor cevabında, örtünme bütün yaratılmışlar arasında yalnızca insana mahsus bir özelliktir. Çıplaklık, insanlığın her döneminde vicdan ve sağduyu tarafından daima hayasızlık ve arsızlık olarak nitelendirilmiştir. İslam dininin örtünme emri, insanın ruh sağlığını, fıtri yani yaratılıştan olan yapı ve onurunu, Toplumun genel ahlakını koruma, insanlar ve cinsler arası ilişkilerde dengeyi gözetme, ayrıca insanın haysiyetine yaraşıp bir cinsi hayat ve aile Hayatı kurma gibi amaçlara yöneliktir. Örtünme çizgilerinin kadın ile erkek için farklı hükümlere bağlı olması, bu iki cinsin yaratılışlarındaki farklı özellikler gözetilerek yapılmış bir ayrımdır. İnsan vücudunun açılması, etrafa gösterilmesi. Başkası tarafından bakılması, dinen yasak, haram olan yerlerine ve organlarına dini tabir olarak avret denir. Namaz anında örtülmesi gereken avret yerlerin örtülmesi, namazın geçerli kabul görmesi olması için şart, yani olmazsa olmaz olan dini görevdir. Namaz dışında örtülme sınırları, yabancılara ve yakınlara karşı olmak üzere iki açıdan ele alınır. Kadınların kadınlara karşı örtülmesi gereken avret yerleri hanefi ve şafiilere göre göbek ile diz kapağı arasıdır. Maliki ve hanbeli mezheplerine göre kadının kadınların yanında el, yüz, baş boyun, kol, ayak ve baldır hariç bütün vücudunun örtülmesi gereklidir. Maliki ve Hanbeli mezhebinde. Erkeklere karşı örtülme sınırları, kadınlar için el yüz ayaklar hariç, Hanifi mezhebine göre bütün vücuttur. Şafii mezhebi ve diğer mezheplere göre, ayaklar da tesettüre dahildir. Bu bilgilerin ışığında, Bilu yani ergenlik çağına girmiş, bir genç kızın veya bir hanımın, yabancı erkeklerin bulunmadığı sahilde denize girerken, vücudunun açabileceği bölgeleri vücudunun açabileceği bölgeleri başı, boynu, bağı, kolları, bacaklarının dizden aşağısıdır. Bu ölçüler göz önünde alındığında genç kız ve hanımların mayo, bikini giymeleri dinen yasaktır. Eğer mayonun dizlere kadar inen eteği veya tayt şeklinde bir pantolonu varsa bu şekildeki bir mayonun örtücülüğü dinen geçerli olur. Eğer yabancıların bulunduğu bir ortamda denize girilecek olsa o vakit örtülmesi gereken yerler el, yüz, ayak hariç bütün vücuttur. Bu konuyla ilgili bir diğer mesele de kadınların hamamdaki durumlarıdır. Bilindiği gibi milletimizin bir hamam kültürü vardır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve hadislerinde ve örnek olan hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. İslam dini insan hayatının manevi temizliğine çok önem verirken bir o kadar da maddi temizliğine önem vermektedir. Allah Celle Celaluhu Allah da çok temizlenenleri sever. Tevbe Suresi 108. Ayet Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler Ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. Haç suresi 26. ayette buyurmuştur. Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem, Temizlik imanın yarısıdır. Allah temizdir, temizliği sever, namazın anahtarı temizliktir. Gibi hadisi şeriflerinde ifade buyurmuştur. Ayet ve bu hadislerde değişik vesilelerle, beden ve çevre temizliği emredilmiş veya tavsiye edilmiştir. İslam dininin ısrarlı takibi sonunda temizlik, Müslümanların hayatına dini yönü bulunan bir kültür ve gelenek olarak oturmuştur. İbadetlere hazırlık mahiyetinde olan ve ibadetin olmazsa olmaz temizliği boy abdesti, diğer adıyla gusül ve namaz abdestinin suyla yapılması, temizliğin ana unsuru sayılan suyun, İslam medeniyetinde ayrı bir değer kazanmasına sebep olmuştur. Suyla temizlenmede kullanılan araç ve gereçlerin, suyun herkesin ulaşabileceği yerlere iletilmesi ve toplumun yaşam şart ve imkanlarını göz önünde tutarak Müslümanların temizliklerini rahatça yapabilmeleri için şehrin uygun yerlerinde çeşmeler, şadırvanlar ve hamamlar yapılmıştır. Hamamın da bir adab-ı birlikte yaşayıp geçinmenin görgü kuralları vardır. Bunun en önemlisi hamam içinde tesettür sınırlarına itibar etmektir. Yani kadınlar hamamında kadınların göğüs diz kapağı arasının erkekler hamamında erkeklerin göbek diz kapağı arasının hamam peştemalıyla göğüs diz arasını saran ince havlu kapatılması adaben gereklidir. Bu dinen de şarttır. Sonuç olarak dinin emirlerine dikkat eden genç hanımlar, genç kızlar güneşlenmek, yüzmek, hamamda yıkanmak istediklerinde bedenlerinin tesettür sınırını ihlal etmemeye ihtina göstererek deniz, kum ve güneşten vücutlarını şifa aramalı, keyfi isteklerinin baskısında kalarak kendisinin ve başkalarının günah işlemesine sebebiyet vermemelidirler. Unutulmamalıdır ki, her yasakta bizim için pek çok fayda vardır. Faydayı seçip göremiyorsak, bilgi eksikliğimizdendir. Bilgilendikçe hatalar gider, doğrular yerini alır. Böylece, Allah'a yönelik görevlerimizin, yerine getirilmesinde, günden güne artış meydana gelir ki, bu da günümüzün, dünümüze eşit olmaktan kurtulması demektir demiş. Demek ki, bu hususta, Dikkatli, temkinli olmamız gerekiyor. Bu tarafta serinleyelim derken, öbür tarafta yanmamak için. Bu tarafta rahatlayalım derken, öbür tarafta rahatsız olmamak için. Bu tarafta bir ah, oh etmek için. Öbür tarafta binlerce sıkıntıya girmemek için. Şu kısa, şu fani dünya hayatında, yani bu sıcağa, bu soğuğa itiraz etmek, Allah'ın takdirine karşı gelmek. Anlamında öyle bir ifade kullanıyor. Onun için Allah'ım ben senin sıcağına da soğuğuna da karışamam. Senin hikmetine sual olunmaz. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi bir hikmet çerçevesinde yapar değerli dinleyenler. Ekosistem, ekolojik denge içerisindeki... ...önemini bilemediğimizden dolayı... ...orada... ...bağırmalar, çağırmalar... ...size bir fayda, bize bir fayda vermeyecek. Onun için... ...şu kısa, fani... ...hayat için... ...ebedi hayatımızı berbat etmeye değmez. Öyle değil mi? Akıl bunu gerektirir. Evet... Cenab-ı Hak inşallah şu kısa fani dünya hayatında geçici rahatlık adına ebedi rahatlığı kaybedenlerden eylemesin. Ebedi huzuru kaybedenlerden eylemesin inşallah. Bu istikamette Cenab-ı Hak bizlere hanımlara genç kızlarımıza genç erkeklerimize çocuklarımıza bütün olarak Topyekün Müminlere, Müslümanlara akıl, şuur, eylesin Feraset nasip eylesin diyoruz. Bir aile ilmihalenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah. Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin. Umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın diyoruz. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmamakla birlikte, Cenab-ı Hak o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. İnşallah bir sonraki sohbet programında yine siz değerli, güzel dinleyicilerle buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. <Gülüyor> Değerli dinleyenler Bugün Dua kısmında Dua ile ilgili çok kısa bir arzuhal hal etmek istiyorum sizlere Hatırlayacaksınız Bir gün bir hırsız Rabiatul Adeviye'nin evine girer O Evliyaların ablası hükmünde olan O devasa kamet Evinde Öyle bir sade Öyle bir duru bir hayat yaşamaktadır ki Hırsız Evinde kendine yarayacak Çalacak bir malzeme bulamaz Geceleri Sabahlara kadar İbadet içerisinde olan Rabia Hırsız tam çıkacağı sırada Selam verir Bir bakar ki hırsız gidiyor Der ki ey hırsız Kusura bakma Senin işine yarayacak Evde herhangi bir eşyam malzemem yok Ama madem gelmişsin ''Bari elin boş çıkmasın, şu ayağının yanındaki ibrikten bir abdest al, İki rekat namaz kıl da elin boş dönmüş olmayasın ey hırsız.'' der. Hırsız adeta bir şoka girer, bir an ne yapacağını şaşırır, Allah da dileyecek ya, hemen ibriyi alır, İbri'in içerisindeki suyla bir abdest alır, sonrasında Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaza durur. Rabiatul Adeviye elini açmıştır. Ey Allah'ım ben üzerime düşeni yaptım. Bu adamı senin kapına gönderdim. Sen kapından bu adamcağızı elleri boş döndürme Allah'ım der dua eder. Bir müminin yaptığı dua kabul olunur, başkası için yaptığı dua daha çok kabule, makbul, daha yakındır kabule. Kabul eden etmiştir Rabia'nın duasını. Ve eve bir şey çalmak için giren hırsız, o evde iman bulmuştur. Allah'ı bulmuştur namazı bulmuştur. Hidayeti bulmuştur. Kendinden geçer vaziyette hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar Hırsız. Rabia bir daha elini açar. Allah'ımdır. Bu kul senin kapına bir defa geldi. Sen onu kabul ettin. Çünkü onun ağlaması hıçkıra hıçkıra bir namaz ifa etmesi. Öyle bir namaz kılması kabul edildiğinin işaretidir, alametidir, nişanesidir. Allah'ım ben şu kadar yıldır kapındayım, ama hala kabul edilip edilmediğimi bilemiyorum Allah'ım. Acaba kabul edildim mi Allah'ım? Böyle bir dua, böyle bir feryat, böyle bir niyaz, böyle bir ifade, Rabia'nın dudaklarından dökülüverir. Kulağına bir ses gelir Rabia'nın. Ya Rabia, biz onu da senin hürmetine kabul ettik. Ben diyorum ki, ilk defa kapısına gelen, ömründe bir defa gelen, o kapıdan elleri boş döndürülmez de, siz güzel, siz nadide, Dudakları la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, kalpleri Allah Allah diye çarpan ona kul olmayı, nebi'ler nebisine ümmet olmayı, İslam'ın müntesibi bulunmayı, Kur'an'ın talebesi olmayı büyük şeref bilen siz kullarını kapısından boş çevirir mi hiç? Gidin onun kapısına. Açılması için bekleyin. O kapıdan eliniz boş döndürülmezsiniz inşallah. Hani bir hak dostu, beni bir kedi irşad etti demişti ya. O kedi bir fareyi takip eder, o bir deliye giriverir. O veli zatın irşadına vesile olan bu hadise, kedi 7-8 saat beklemiştir fareyi. Çıkınca avını yakalayıverir. Sizler o hak kapısında daim bekleyecek. Belki bir yıl, belki on yıl, belki kırk yıl, belki ömür sonuna kadar. Belki Rabiha gibi açıldığı halde size açıldığını hissettirmeyecek. Bu da onun en büyük lütfu. En büyük lütuf değerli dinleyenler onun lütfunun hissettirilmemesi. Onun için ne olursunuz duanız bol olsun. Ne olursunuz belki benim şu sohbetlerde ifade ettiğim sizlere arz ettiğim dualar size bir ölçü olsun ama sizin o engin ufuklarınızda Allah'ın tecelli ettiği kalplerinizde ayrı Renklere, ayrı desenlere, ayrı şekillere, ayrı metinlere, yani basma kalıp dualar değil değerli dinleyenler. İçinizden geldiği kadar, alem İslam için, diğer müminler için, kendiniz için, evlatlarınız için, dünyadaki olan hadiseler için ne olursunuz. İçinizden gele gele, bol bol belli basma kalıp dualarla değil. Onlar da başımızın tacı ama kalp derinliklerinizden, gönül enginliklerinizden, hayal ufkunuzdan, tefekkür dünyanızdan, içinizden gele gele dua edin değerli dinleyenler. Ne olursunuz dualarınız eksik olmasın. Bu fakir 15-16 yıldır bu şehirde ama bazen düşünüyorum acaba Allah'ım ile karışık olduğu için gösterişle olduğu için işin içerisine nefsimiz, hissimiz, hevesimiz girdiği için mi acaba etkili olamadım? Ki öyledir mutlaka, öyle düşünüyorum. Ama öyle bile olsa duanız ne olursun? Ne olursunuz uzun uzun dua edin. Günde yarım saat, bir saat, iki saat dua vaktiniz olsun. Ne olursunuz? Duanız bol, duanız geniş, ve gönlünüzün derinliklerinden gelen olsun inşallah Cenab-ı Hak o gözyaşlarıyla ıslanmış dualarınızı kendisine takdim eden ve adeta dua dilekçenize gözyaşı imzasıyla o makama o dilekçeleri sunan kullarından eylesin diyor sizleri o içinizden gelen, kaynayan dualarla baş başa bırakıyorum. Ve Necip Fazıl'ın o var şiiriyle daima aklınıza tutmanız duygu ve düşüncesiyle duanızı bu o varla birleştirerek daima onun her an hazır ve nazır olduğunu unutmama unutmamanız dilek ve temennisiyle sizleri o var şiiriyle baş başa bırakıyorum değerli dinleyenler. O var. Her defa haberi Taze bir müjde o var. Her defasında geç gafletten vecde o var. Ne sen varsın ne ben ne yar ne kimse o var. Bütün sevdiklerin elden gittiyse o var. Kalacak kim var ki dost tomarından o var. Sana daha yakın şart damarından o var. Arama ilaç yok eczahanede o var. Gayede, sebepte ve bahanede o var. Sevdiğini ebed boyu tutan dinç o var. Ölümsüzlük şevki, ilahi sevinç o var. Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek o var. Tekten de tek, bir tek, tek başına tek o var.